Merhaba sevgili seyircilerimiz. Bu defa size şöyle son iki asır içinde aynı redifle yazılmış, birbirine nazire olarak yazılmış birkaç şiirden yola çıkarak bir şeyler söyleyeceğim. Bunlardan sonuncusu Yasin Hatipoğlu'nun gazeli olacak. Yani onu baştan söyleyeyim muhterem Yasin Hatipoğlu ile. Bire bir tanışma fırsatı buldum şiir sayesinde. Çok güzel şiirleri olan aruz ile, klasik üslup ile şiirler yazan bir üstad olduğunu belki bilmiyorsunuzdur. Söylemiş olayım yani. Allah hayırlı, sıhhatli, uzun ömürler ihsan buyursun. Bereketli ömürler versin. Ağlar bana. Redif. Yani dedim ya en son Yasin olmuş şiirine temas edeceğim. Bu redifle üç ayrı şairden güzel mısralara rastladım, güzel şehirlere rastladım. Biri Mardin Divanı. Mardin Divanı diye beste de görmüştür ve hayli dokunaklı, etkili biçimde okunuyor ehli tarafından. Tuncay Kemertaş mesela, Allah selamet versin. Ağla sende, ha kim bu şiirin sahibi derseniz, Sırrizade Ali Bey, Mardinli. Sırrizade Ali Bey, özel bir kişilik. Son Osmanlı Meclisi Mebusanında Mardin Milletvekilidir. 1914'te vefat etmiş. Yani 54 yıl ömrü var, kısa bir ömrü var. 1860 doğumlu, 1914'te 64 yaşında, 64 değil, 54 yaşında vefat etmiş. 54 yaşında çok tanınan şarkıcı Metin Milli Bey'in dedesidir. Metin Milli'nin dedesi Sırrızade Ali Rıza Bey güzel bir şair. Şiirinden bir iki beyt okuyacağım şimdi Mardin Divanı olarak şöhret bulan mısralar. Avla sende gözlerim bak şayı hoşa bağlar bana. Her gören bu halimi bir irtiyab ağlar bana. Gözlerim sen de ağla bak. Yaşlısı genci benim için ağlıyor. Herkes benim için ağlıyor. Ey gözlerim sen de ağla. Bu halimi gören herkes şüphesiz çaresiz ağlar. O haldeyim. Öyle öyle bir durumdayım diyor. Yerde cuğlara inleyip çağlar sirişk ishal eder. Gökte bu tahassürlez saha bağlar bana. Yerde akarsular, gökte yağmurlar benim için ağlıyor. Şimdi Hüsnü Talil dediğimiz bir sanat biçimi var, bir şekil var edebiyatımızda. Yani kanuni merhum da bir şiirinde öyle söyler, yağını yağmur zannetme göz diyor, gök gülsüz diye sandığım da benim ahımın güm gümleridir falan diyor. Mübalihe albette olacak, şiir sahasındayız. Yani Yoksa niye şiir yazsın adam? Nesile bir makale yazar değil mi? Yani burada bu kaçınılmaz bir şey. Daha ne mübalağalardan söz etmek mümkün. Fuzuli bir beytinde öyle bir mübalağa yapmış ki bu kadarına gulüv deniyor yani aşırı efendim. Ee, sen diyor, ey ahım diyor, ah ciğerden çıkar ya böyle göğe doğru yükselir, ah diyor kara bir duman gibi git diyor güneşin önünü kapat diyor böylece güneş göremesin diyor yeryüzünü çünkü diyor görürse benim gözlerimden akan yaşları diyor kendi yıldızlarına bakarak dikkat buyurun güneş göğün patronudur yıldızlar da onun çoluk çocuğu o yıldızlardan daha çok ve daha parlak olan göz görünce kıskanacak diyor kıskanır ve donar kalırsa diyor kıyamet kopar Allah göstermesin filan gibilerden yani dediğimiz gibi gayet Şairlerimize bu yönüyle ayrıca dikkat çekmek isterim, bu gülüv, bu mübalağa yani işi mantık konseptinde ele almayın sevgili izleyenlerimiz. Mantık biraz tatilde şimdi yani şiirin olduğu yerde akıl da mantık da kenarda seyreder yani. Ee, yoksa orada denilmek istenenler vardır, böyle du, his önde his galiptir. E, hissi anlatırken de elbette gökte diyor mehtaba baktım benim için ağlıyor gibi diyor. E, bakıyorum yerde diyor e, çimenler üstünde gözyaşları var. E, sabah gördüğümüz çiğ damlalarıdır o. E, bir türküde bunun şimdi hatırlarsınız. Çimenler üstü seher vakti bu yerde kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var der mesela değil mi bir türkümüzde? Yani burada da her şeyin kendisine ağladığını ifadeyle içinde bulunduğu ızdıraplı hali e, terennüm ediyor şairimiz. Pek hazindir rahmeti bak göve tesir eylemiş sergüzeşti pür melalimden reba bağlar bana. Rebap bir çalgıt e, yani telli bir saz yakıcıdır da sesi doğrusu efendim şeye benzer ne bileyim klasik kemençe veya yaylı tambura benzer hakikaten de çok inletici sızlat, insanın içini sızlatan bir sesi vardır bak diyor o diyor benim için ağlıyor dikkat et diyor yani boşu boşuna sızlanmıyor bu diyor benim için ağlıyor lebalep dolmuş ciğer ile olmuş katreriz basmi yasemde bakınca mı şarab ağlar bana yani içenler bile şarap içenler bile benim için ağlıyorlar ciğerim kan ile dolmuş e, halim e, budur. Baş ağarttım genceken derdi kaderle iruza. Sırrızaade Ali Rıza Bey kendi ismini, mahlasını kullanıyor. Halem edilhun olup ahle ağlar bana ve geçen gençliğim de gençlik de benim için ağlıyor. Dediğim gibi Mardinli son Osmanlı Meclisi mebusanında Mardin milletvekili olan Sırrızaade Ali Rıza Bey'in bu şiiri ee, tekrar söylüyorum şarkıcı Metin Millinin de olan bu zatın bu şiiri Mardin Divanı diyez çalınır söylenir. Şimdi aynı vezinle Mehmet Celal Bey'den Rindi mehnet perverim meyhaneler ağlar bana eşkigül günunun görüp peymaneler ağlar bana aşinadan çektiğim cevrü cefayı söylesem dostlar imanlı yok bilganeler ağlar bana. Pes yani pes. Şiir bu kadar söylenir sevgili izleyenlerimiz. Mehmet Celal Bey diyor ki, bana meyhaneler de alıyor, kadehler de alıyor. İçimdeki sırrı Allah'tan söylemiyorum. Söylesem var ya dinsiz imansız bilganeler dahi ağlar bana diyor. Kafir ağlar bizim ahvali perişanımıza demişti Fuzuli. Kürhfizülfün salalı rahneler imanımıza. Kafir ağlar bizim ahvali perişanımıza. Öyle bir haldesin ki artık yani ...en acımasız olanlar... ...dini ayrı kafir bile sana ağlıyor... ...bu ne haldir yani... ...bu derdini anlatmadaki bu ne kabiliyettir... ...bu ne üsluptur... ...şiirimize lütfen dikkat... ...biraz daha dikkat yani... ...biz kendi şiirimizle böyle... ...mesafeli olduğumuz için burada böyle... ...bu kadar çok konuşup duruyorum... ...bir başka sırrı ...yani tesadüfen adaş... ...fakat bu hanım... ...Diyarbakırlı sırrı hanım... ...hanımefendi biraz daha eski... ...1877 vefatı. 1877 yani Sultan II. Abdülhamid tahta geçti. 93 harbi patlak verdi. Efendim yani Reşat merhum yok. 5. Murat merhum vefat etti ve Sultan Abdülhamid'in 34 yıllık e, devri başlıyor. 1877 akılda kalsın diye söylüyorum. O sene ölmüş. Diyarbakırlı Sırrı Hanım Allah gani gani rahmet etsin. Mürgidil pervaze geldi laneler ağlar bana Çıktı zünnarım bu kez humhaneler ağlar bana. Aşinalar ta'nı sengen daz olurlar her taraf. Vakıf olsa halime bi ağlar bana. Ketmi güç izharı güç bir derde oldum müptela Darusun bilmez tabip kaşaneler ağlar bana. Kâse-i mizabı sakiden içip mest olmuşum. Halime ağah olanmaz taneler ağlar bana sırri bir viranedir bir gence erdin misli yok hasbi halim söylesem divaneler ağlar bana Allah rahmet etsin Sırrı Hanım ablamıza Yani böyle şiir söylemek için herhalde çok büyük ızdıraplar çekilmiş olması lazım ki hayatına kısaca baktığımızda bunu görüyoruz Merak ederseniz Sırri Hanım Divanı çıktı, küçük bir divança yani 120 sayfalı bir kitap olarak Diyarbakır'da elime geçmişti. Meraklısına tavsiye ederim. Gönül kuşu kanatlandı, yuvalar ağlıyor bana, Lane kuş yuvası demek. Yani uçtuğum yuva bile bana ağlıyor. Çıktı zünnarım, bu kez humhaneler ağlar bana. Burada kritik bir ifade var. O da şudur, küfür alameti olan yani Hristiyan din adamlarının beline bağlılıkları biz zünnar vardır ve bu birçok şiirimizde metaforlara konu olmuştur. Humhaneler ağlar bana, meyhaneler bile bana ağlar. Yani geçtim Müslümanları, kafirler de bana ağlıyor demenin şaircesi. Aşinalar tanı sengendaz olurlar her taraf. Tanıyanlar beni taşlıyor. Kadre uğruyorum. Bana taş atıyorlar. Vakıf olsa halime biganeler ağlar bana. Eğer bilseler yabancılar benim için ağlayacak. En yakınlarım tarafından taan ta edildim. Taşlandım, kötülendim. Onlar beni anlamadı. Halimi varın hesap edin. Şu beyt çok hoşuma gitti. Ketmi güç izharı güç bir derde oldum müptela. Darusun bilmez tabip kaşaneler ağlar bana failatun failatun failatun failin öyle bir derde düştüm ki gizlemesi de güç anlatması da güç ketmi güç izharı güç bir derde oldum müptela ve bu derdin ilacını bilmez tabipler hastaneler ağlar bana şifahaneler benim için ağlar darusun bilmez tabip kağıçhaneler ağlar bana çasay mezabı sakiden içipmez dolmuşum halime acah olan mestaneler ağlar bana ben diyor dert kadehinden içerek sarhoş oldum beni anlayan sarhoşlar benim için ağlıyor mestaneler ağlar bana ve son beyit sırrı bir viranedir bir gence erdim misli yok virane genç iki kelime yan yana koymuş Tesadüf değil tabii Genç hazine demek. Evirane, virane, hazine viranede saklanır. Neden öyle olur? E düşman gözünden saklanır. Cesareti olan girsin de arasın bulsun. Efendim, abi hayat zulümatta bulunur. Karanlık ormanlarda, balta girmemiş ormanlarda, ayak basmadık yerlerde bulunur hayat suyu. abi hayat, dengi su. Efendim. Ama bir taraftan da şöyle bir yaklaşım, şöyle bir metafor. Genç, bildiğimiz genç de demek. Virane ihtiyar, yaşlı olan gence aşık oldu. Bak artık sen felakete. Ben diyor, öyle bir viraneyim ki diyor, bir gence müptela oldum. halim söylesem divaneler ağlar bana. Anlatsam diyor derdi mi, deliler bana ağlar diyor. Kaldı ki deli biliyorsunuz ağlamaz. Aşık gülmezmiş, deli ağlamazmış. Onu bile ağlatır diyor. Delileri bile ağlatır benim halim. Tabii yaşlı birinin gence aşık olması meselesi ee, günümüzde kolay anlaşılır gibi durmuyor ama şu noktaya işaret etmek durumundayım. Ziya Paşa'nın bir beytinde. Yani diyor ki bir gence aşık oldu diye yaşlıyı ihtiyarı sakın kınama başına gelince görürsün diyor bu muazzam bir felakettir. Bu ve benzeri beyitlerin hatırlattığı tarihi hadise Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a olan aşkıdır. Yaşça çok ileriydi ama gence aşık olmak suretiyle muazzam bir belaya düştü, çekmediği kalmadı. Ama o belaların sonunda öyle bir devlete kavuştu ki hem Yusuf aleyhisselam ile evlendi, hem imanla müşerref oldu. Efendim dünyevi uhrevi muazzam bir saadete kavuştu, bedel ağır oldu ve Kur'an-ı Kerim'de en uzun hikaye olarak anlatılan hikaye budur. Yusuf Aleyhisselam kıssası, ahsenül kasas. Kıssaların en güzeli. Hatırlayalım Ömer Lütfi Mete merhumu Yusuf Aleyhisselam kıssasını bilmeyenden senarist olmaz demişti. Son derece haklı. İşte sırrı bir viranedir bir gence oldum müptela hasbi halim söylesem divaneler ağlar bana. Bu aşkı anlatan, hatırlatan tekrar düşünmemizi sağlayan beytiyle muhakkak e, tahmin ediyorum muhakkak değil ama tahmin ediyorum ki ileri bir yaşımda Sırri Hanım 1877 dedim vefatı 14 doğum dolayısıyla 17 olsa 60 olacak 60'tan 63 yaşında vefat etmiş. Sırri Hanım bunu da onu da rahmetle analım bu vesileyle gelelim verdiğimiz söze bu bahiste en son şiir Yasin Hatiboğlu Muhterem büyüğümüzden. El güler, alem gülerken, Mihriban ağlar bana, Hatır ağlar, canlanır hem, Aşiyan ağlar bana. Gürleyen gök yıldırımlar, Yaş döküp feryat eder, Sanki mevsim ilkbahardır, An be an ağlar bana. Bavuban ağlar, Gül açmaz, bülbül ötmez yerdeyim, İlkbahar geçmiş çiçek solmuş, Hazan ağlar bana. Ağlatır güldürme bilmez nisbetinden bezginim Varsın olsun minnet etmem dilde can ağlar bana Gözyaşım tufağına benzer nuh gerek kurtarmaya Gözler ağlar kiripli kağlar hem keman ağlar bana Mecnunun aşkında nefzun aşka duçer olmuşum Çölde kaldım gölge ağlar ban ağlar bana Hasma gün doğsun sevinsin bayram etsin gam yemem bir gönül var ta içerde her zaman ağlar bana Bir huzurum anlamaz derdim nedir nadan olan Şundan ancak bahtiyarım Arifan ağlar bana Yakup ağlar Yusuf ağlarken an ağlar dil harap Anlaşılmaz birim bu amma kehkeşan ağlar bana Ay güneş yağmur bulut her kim ne var feryat eder Var olan her şey hülasa asuman ağlar bana ya kalbim kırıktır ağlayanlar nur olur cennet ehlinden olurlar kim ki kan ağlar bana. Usta hakikaten çok güzel ve uzun yazmış ağlar bana gazeli. Sırasıyla kısa kısa yani 2002'de yazılan şiirin de izaha ihtiyacı olur mu? Hem de şairi sayken, hayattayken demeyin. Bir miktar kelimelerden uzaklaştığımız için sanki İhtiyaç var gibi ve Yasin Hatiboğlu büyüğümüz de herhalde bize bu hususta sitem etmeyecektir. El güler alem gülerken mihriban ağlar bana. Mihriban dost demek, en yakında olan demek. Yani başkaları gülüyor, dostlarım benim için ağlıyor, hatıralar canlanır. Hem aşayan ağlar bana, aşayan hem yuva demektir. Hem de tanıdıklar demektir aşina gibi bir manası var. Gök, gürleyen gökyıldırımlar yaş döküp feryat eder. Sanki mevsim ilkbaharıdır. An be an ağlar bana. Sular çağlar sular biraz kabarır ya böyle ilkbahar mevsiminde. Bunları da teşbih ile bana ağlıyorlar. Bağ, demiş Bağuban ağlar. Yani bahçıvan ağlar. Gül açmaz, bülbül ötmez yerdeyim. İlkbahar geçmiş, çiçek solmuş. Hazan ağlar bana. Geçtik ilkbaharı. Çiçekler soldu, hazan yani sonbahar mevsimi ağlar bana Ağlatır güldürme bilmez nisbetinden bezginim Varsın olsun minnet etmem, dilde can ağlar bana Hani fuzuli bir beytinde demişti Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge Ne açar kimse kapım badı sabahdan gayrı Benim için ağlayan yoktur Zavallı gönlümden başka Kapımı çalan da olmaz sabah rüzgarından başka diye yalnızlığı muhteşem ifade eden bir beyti bilinir birçoklarımız tarafından ona benzer şekilde gönlümde içimde can ağlar bana minnet etmem insanların beni anlamamasını da dert etmem diyor gözyaşım tufana benzer ruh gerek kurtarmaya gözyaşı denizine gark olduğunuzda bu tufana tutulduğunuzda bir mürşide bir kurtarıcıya ihtiyacınız olur ruh gerek diyor ''Yetiş ey keştibanım, büsbütün deryada yangın var, değil derya yalınız cümle hep sahrada yangın var.'' Salih baba merhum öyle söylemişti. ''Kurtaracak bir Nuh, bir kaptan.'' Keştiban kaptan demek, kaptan lazım diyor. ''Mecnun'un gözler ağlar, kirpik ağlar, hem keman ağlar bana.'' Keman kaçtı, göz, kirpik, kaş herkes ve her şey benim için ağlıyor. Mecnun'un aşkından efsun aşk adı'yı olmuşum. Benim aşkım Mecnun'un aşkından efsun öyle bir aşka düştüm. Çölde kaldım. Gölge ağlar, sağ bana ağlar bana. Sağ yaban da gölgelik demek. Sanki bende Mecnun'dan füzun aşıklık istidadı var. Aşık-ı sadık menem Mecnun'un ancak adı var. Fuzuli'nin beytine bir nazire gibi duruyor. Mana itibariyle. Harika olmuş hakikaten Yasin Üstadım. Hasma gün doğsun sevinsin, bayram etsin gam yemem. Bir gönül var ta içeride her zaman ağlar bana. Düşmanlar sevinse de ben bundan dolayı üzülmem. Çünkü gönlüm ağlıyor. Tanıyanlar ağlıyor. Bir sonraki beytte de muazzam bir gönderme yapmış. Yakından tanıma fırsatı bulduğum Süleyman Arif Emre beyefendiye ismiyle bir gönderme var. Süleyman Arif Emre, Yasin ağabeyin de ağabeyi mevkiinde 1923 doğumlu şairlerden böyle işte kendileriyle sohbetle şereflenme fırsatı bulduğum şairlerden en büyüğüydü yaşça. Necip Fazıl Kısakürek merhumun avukatı, eski devlet bakanı, başbakan yardımcısı defalarca, cumhurbaşkanlığı vekilliği yapmış hatta. Efendim bu devlet büyüğü aynı zamanda çok güzel bir Divan şairidir. Kitabı ortalıktadır. Merak edenler Kan Tutar kitabını ve şiirini her, her yerde her zaman bulabilirler. Yasin Hatipoğlu'nu tanımamı isteyen de oydu zaten bana. Yani işaret eden oydu. Bu dünyada iki kişi beni dinliyor, anlıyor. Bir Yasin Hatipoğlu bir sen. İkinizi birer milyar sayıyorum. Beni iki milyar insan dinliyor diye teselli oluyorum falan demişti. Nükte yapmıştı. Allah gani gani rahmet etsin. Bu beytte ona bir gönderme var. Bir huzurum anlamaz derdim nedir Nadan olan Şundan ancak bahtiyarım, Arifan ağlar bana Nadan olan, cahil, ilgisiz, bilgisiz olanlar Beni anlamıyorlar ama gam yemem, Arifan ağlar bana Arif olanlar da beni tanıyorlar, biliyorlar Benim için üzülüyorlar, bana dua ediyorlar Arifan dediği burada Dost doğru Süleyman Arif Emre'ye bir mücameledir Ona bir atıftır ee, Bu tereddütle sormuştum ilgililerine e, tasdik ettiler Süleyman Arif Bey'in oğlu ile de yeğeni ile de bu hususu istişare fırsatım oldu Yakup ağlar Yusuf ağlar Kenan ağlar dil harap anlaşılmaz bir muamma Kehfeşan ağlar bana Hz Yakup aleyhisselam Yusuf aleyhisselam hikayenin geçtiği diyar Kenan diyarı hepsi Mısra'da geçiyor Gönül harap diyor ve anlaşılmaz bir muamma çözülür bilmece değil Gökler, yıldızlar ağlıyor bana, kehkeşan, galaksi demek, samanyolu demek, kehkeşan ağlar bana. Ay, güneş, yağmur, bulut, her kim ne var feryad eder. Var olan her şey hulasa. asuman ağlar bana. Herkes ve her şey, özet olarak söyleyeyim, asuman diyor, gökler ağlar bana. Ve son beyit ismini de imzasını da koydu işte. Ya kalbim kırıktır ağlayanlar nur olur. Gözyaşı rahmettir işareti tabii bu. Fuzuli'nin bir beytini yine hatırlayalım burada. Fuzuli dehrden kam almak olmaz olmadan giryan, Sadef su almayınca ebri nisan'dan güher vermez. Dedi ki üstat zamandan, dünyadan, hayattan Kamalmak, almak. Boşu Boşuna olmaz. Ağlamadan Olmaz fuzuli Fuzuli dehrden kam almak Olmaz. Olmadan giryan Giryan ağlayış demek. Ağlamadan kavuşamazsın. Sadef su almayınca Ebr-i nisandan Güher vermez. İncinin oluştuğu o sadef var ya istiridye, deniz kabuğu Deniz kulağı muhtelif isimleri vardır İngilizcesi shelldir falan yani ağlamadan kavuşamazsın, gözyaşı rahmettir diyor şair. E bu şair de öyle söylüyor. Yasinim kalbim kırıktır, ağlayanlar nur olur. Yani bu bağımsız biçimde bir hüküm yani ağlayanlar kavuşur Ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz demişti Reis Bey de Necip Fazıl Kısakürek merhum. Ramazan'ı anlatırken de öyle söylemişti. Kara göz seyri değil gözyaşı dökme ayı, bilinmezi bilirler bilseler ağlamayı demişti. Biz bu yüzyılda galiba ölümü ve gözyaşını yanlış anladık, yanlış anlamlandırdık. Her ikisini de olumsuzladık, zihnimizden, dünyamızdan kovmaya kalkıştık sanki. Mezarlıkları çok uzağa yaparak, ağlayanı kınayarak, ağlamamayı kutsayarak falan. Bunlar bizim modern çağ hastalıklarımız. Buna da dikkat çekmek isterim bu vesileyle. Ve son Nısra'da ''Cennet ehlinden olurlar kim ki kan ağlar bana.'' diyerek de kendisi için merhamet edilmesini, ağlanmasını söylüyor. Biz bu arada Necati Bey merhumun, Sultan Fatih döneminde şairin bu vadide, bu sahada bir beytini hatırladık. Onu derc edelim ve söze son verelim. Şöyle söylüyor ''Acıri sen gel Necati dertmen de acı kim?'' Ne lebi dilber nasip oldu, ne halvâ-yı Merhameti olan benim için ağlasın. Buna en ziyade layık olan benim. Çünkü ne sevgiliye kavuşmak nasip oldu, ne de teselli olarak rakibin helvasını yedik. Rakip de ölmedi ki teselli bulalım. Necati Bey merhum, ızdırabı ifadeye koymuş. Esasen ızdırabın olmadığı yerde şiir de olmuyor. İnci olma, inci sancı mahsulüdür derler. Sancı olmadan inci de olmuyor. Bütün şairlerimiz söz birliğiyle buna işaret ediyorlar. Cenab-ı Hak gözpınarları kurumuş. Merhamet fukaralarından etmesin hiçbirimiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.